Bugünkü arkadaşım okul yolu boyunca oyunlar oynadım. Bir gök kuşağıydı. Bugünkü arkadaşım okul yolu boyunca oyunlar oynadım. İşte vardık okula oyun bitti sonunda. Herkes masaya toplanmıştı sınıfa girdim o anda işte vardık okula oyun bitti sonunda herkes masaya toplanmıştı sınıfa girdim o anda. Saksılarda mis kokulu çiçekler, sıra bana geldiğinde bir kaktüs beni bekler. Engel saksılarda mis kokulu çiçekler, sıra bana geldiğinde bir kaktüs beni bekler. Kaktüs beni bekler, beni bekler. Çiftçeyim var, kokusu, çok dikenlidir onun dokusu. Merhaba, 95.03 radyo hepiniz hoş geldiniz. Bugün program ortaklarım, Hande Tecik Öztürk. Merhaba. Tuba Zerras, sağlam. Merhaba. İle birlikte Melodi kitabını okuyacağız. Ee, kitabımızın yazarının adı Anıl Basılı e, çizirimiz Can Torul. Bu kitap Nisan 2022'den 16. baskı e, Timahş yayınlarından bir kitap. Anıl Basılı gazetecilik mezunu bir çocuğa en güzel hediyenin kitap olduğunu düşünüyor. Köpek dostu Dali ile birlikte çimlerde yuvarlanmayı seviyor. Balino, Melody, kitap kurdu olmak isteyen Maya, Nohut Adam isimli çocuk kitapları bulunuyor. Kurduğu çocuk olma kulübü ile çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Evet, e, resimleyen Can Tuğrul, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümüne girdi. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümüne başladı ve 2017 yılında mezun oldu. Öğrenim hayatı boyunca ve sonrasında çeşitli reklam ajansları için sanat yönetmenliği yaptı. Bunun yanı sıra basılı ve dijital mecralar için çizimler üretti. Şu an hala İstanbul'da yaşamakta ve bir şeyler çizmeye devam etmektedir. Evet, Anıl Basın'ın e, diğer kitapları üzerine de konuşacak olursak birçok bu var. E, Banino, Bugün okuyacağımız Melodi, Başarısızlar Kulübü, Zürafa Sözü, Gökyüzünde Bir Gün, Uzak Kulak, Büyük Dostum, e, Kitap Kurdu Olmak İstemeyen Maya, Çekilin Ben Okurum. Nuhut adam gibi. <gülüyor> Güzel. Evet, dilerseniz şimdi kitap okumaya geçelim. Kitap okumaya başlayalım. Memo seninle başlayalım. Tabii ki. Dans eden bir kaktüs. Melody, pencereye vuran ağacın dallarını çıkardığı gül, gürültüye uyandı. Cama vuran damla seslerinden anladığı kadarıyla şiddetli bir yağmur yağıyor. Fırtınadan uçuşan yaprakların sesi duyuluyordu. Gök kürültüsünden hep korkardı. Böyle durumlarda hemen annesine seslenir. Ona sarılara koymaya çalışırdı. Ama o gece bir şeyler ters gidiyordu. Israrla seslenmesine rağmen evdeki kimse yanına gelmiyordu. Yatığından çıkmaya cesaret edemiyordu. Bir yandan da pencereye bakarak fırtınayı gözetliyordu. Korkmuştu. Işığı ışığı dolabının hemen karşısındaki duvarını aydınlatıyordu. Bir ara duvar ona aydınlık bir yol gibi göründü. Yavaş bir hareketle yatağından çıkarak dolabın önüne çöktü. Işığın değdiği duvara gözleri ayırmadan bakmaya devam etti. Arada pencereden bakıyor sonra gözlerini hemen geri kaçıyordu. Annesine... Babasına ve büyükannesine tekrar seslendi. Kendi sesi yankılanıyordu odalarda. Sesine karşılık bulamıyordu. Çağırdığı kimse gelmedi. Melody etrafına bakınmaya devam etti. Hemen karşısında bulunan ve ayışığının aydınlattığı duvarda bir gölge görür gibi oldu. İlk başta küçük gibi görünen bu gölge sonradan büyümeye başlayarak duvarın tüm kenarlarına kadar uzandı. Melodi gölgenin nereden gel geldiğini anlamak için kafasını yavaşça pencereye doğru çevirdi. Gördükleri karşısında şaşkınlıkla korku arasında bir his duydu. Elini saçlarına doğru uzatıp gözlerini tekrar kaçırabileceği bir alan aradı. Pencerenin olduğu tarafa bakmamak için kendini zorladı. Elleriyle gözlerini kapattı. Tam karşısında bulunan duvara ara ara bakıyor sonra hemen gözlerini kapatıyordu. Seslenmek istemedi. Kimse yanına gelmiyordu. Korkmamalı ve içinde bulunduğu bu duruma bir çözüm üretmeliydi. Gözünü tekrar aralayıp kapattı. Sonra tekrar, tekrar. Bir kere daha pencereye baktı. Gördüğü gölge çok tanıdıktı. Çok. Sanki evine kadar getirdiği, hatta arka bahçeye bıraktığı o şey gibi. O şey. Kaktüs gibi. Pencerenin dışında evlerinden bile daha büyük bir kaktüs duruyordu. Tüm evin etrafını sarıyordu, kocamandı. Gökyüzüne doğru uzanıyor ve evi kimsenin görmeyeceği şekilde gizliyor gibiydi. Dikenleri çok büyük ve ürkütücüydü. Melody, elimizi yutacak diye düşündü. Bu koca kaktüs ona yaptıklarım için beni affetmeyecek, beni cezalandıracak, bana zarar verecek. Şimşek çakıyordu, arka bahçeden gelen sesler ürkütücüydü ve bu durumda nasıl başa çıkacağını da Bilmiyordu. Karşısındaki duvara bakıp bakıp gözlerini oluşturuyordu. Tekrar duvara baktığında gördüğünü anlayamadı. Ellerini gözlerinden çekti. Duvarda hareket eden gölgeler sanki şey gibi. Dans diyor. Evet kesinlikle dans ediyor. Dans eden kaptüsün gölgesi duvara yansıyor. Heyecanlandı Melodi. Kaptüsün onu bir şey... Yapacağını düşündüğü sırada gölgelerin hareket ettiğini gördü. Kaktüsün dans ettiğini, hatta yavaş yavaş ona sarıldığını görüyordu. Kaktüs kollarıyla Melodi'ye sarılıyordu. Üstelik hiçbir dikeyle ona batmıyordu. Fırtınadan korkan Melodi'yi güvende tutmak için onu kollarıyla çevrelemiş gibiydi. Melodi birden hatırladı. Büyük annesi kaktüslerin çok güçlü olduklarını söylemişti. Her türlü zorluğu atladılardı. Fırtınadan korkmuyordu bu kaktüs. Melodi duvara yansıyan gölgeleri hayatının sonuna dek unutmayacaktı. Bir kaktüse sarılıyordu, koca dikenleri olan bir kaktüse. Bu kaktüs onu fırtınadan saklıyordu istek. Rüzgarın uğultusu, yağmur damlalarının sesi kulağında bir melodi gibi geliyordu şimdi. O gece. Meladenin inatçı küçük kalbi bir anda yumuşadı. Kendi kaktüsün dansına teslim etti. Duvara yansıyan gölgeleri takip etmeye zorlandı ana dek. Evdeki hiçbir şey korkunç gelmiyordu. Kaktüsüm koruyordu. Dans eden bir kaktüsün kırıtıdan takladığı çocuk. E i̇şte o benim diye bağırdım elin. Evet. Kitabımızın bir bölümünü okuduk. Ee, Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü biz çok beğendik bu kitabı. Ben de çok beğendim. Çok güzeldi. Ee, tabii ki şunu e, hiç bir zaman unutmayacağım. Herkes kendi gökkuşağını içinde taşır. Yağmurdan sonra güneşi görmek yeterlidir diyor kitapta babaanne. Çok güzel bir söz değil mi? Çok. Evet. Peki. Evet, evet. ee, şimdi şu sormak isterim. Minocum, ne hissettin kitapta? Ee, sana ne hissettirdi? Sana neyi anlattı? Ne anladın? Çok merak ediyorum kitabı yorumla. Ee, kitapta bir kat şunu şunu duyunca ben zaten direkt ne oluyor bu kitap? Çok yanlış bir kitap dedim. Bu kaktüslerden nefret ettiğini söylüyor. Ben zaten kaktüs koleksiyonuna başladım. Odamda mesela ha 12 tane kaktüs çıkartan bir tane kaktüsüm var. Ee, ben kaktüsleri çok seviyorum. Ama kitap kitapta kaktüsleri kaktüslerden nefret ediyorum. Sizin o zaman ben bu kitabı sevmem dedim. Ama ilerki bölümlerde kitap e, Kitapta ileriki bölümlerde kaktüsleri beğenmeye başladı. O beğendiği için ben de beğendim kitabı. <gülüyor> Ama şimdi ne çiçeği var ne kokusu. <gülüyor> çok dikenli onun dokusu. Ne Memo biliyor musun? Bilmiyordum çiçeği hiç. var. Benim çiçeği kaktüsün... şey var. Kaktüsün çiçeği vardır. Çiçekten var var. Çıkartır. Var çiçek çıkartır. En sonunda çıkartıyor ya Melody de çok şaşırıyor. Kaktüsün bir çiçek açtığını e, görünce. Bilmiyordum memo ben senin kaktüs böyle biriktirdiğini kaktüs baktığını çoğalttığını depo altı eve geldim bir baktım yanında kocaman bir tane kaktüsümüz var o da gerçekten 12-13 tane kaktüs var yanında onları bölmemiz de gerekiyor benim artık bu, ben bakacağım onun <gülüyor> odasına çıkardı kitabın etkisi çok güzel çok kitabın güzel peki Memo. Yani evet. e, tabii Melodi baharın gelmesini çok mutlulukla karşılıyor. E, Sıdıpıra bir giriyor, rengaren çiçekler, kokulu, mis kokulu. Hmm, ve tabii kendisine <gülüyor> çok düşünce öğretmeni de onun üzüleceğini bilerek istemeye istemeyi de ama yapacak bir şey yok tabii öğretmeni. Hiç vermemektense bir şey verin diyerek. Orada köşede duran hafif solmuş ve içi geçmiş bir kaktüs veriyor. Ee, ama işte ama elinde de... sonunda bizi onlara çiçekli bir kaktüs olarak getiriyor. Evet. Hediye olarak sonunda bir de en güzel kişiye bakan kişiydi. Hediye veriliyor. Melody bunu kazanıyor ve hediye olarak da ne? Allah, Allah, söylemeyelim Allah. ben. Söylerim de. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> <gülüyor> kitap anlattın değil <gülüyor> evet. Ama çok güzel bir şey yani. Kaktüs'ü ilk önce istemiyor. Neden? Dikenleri var. Batıyor, canını açıyor. Koklu Görünürceği çiçeği de, çiçeği yok. de yok. Çiçeği evet. de yok. Yani bu, bu nasıl bir çiçek? Ee, tabii ki dış görünüşüne göre yapıyor ama evet. işte em, çok güzel bir kitap. Sevginin nereden şey geleceği? Ben kendime ilk de ben çiçek yok. Ama çünkü daha mevsimi gelmedi. Daha bahar olmadı. Bir olsun, iyice bir güneş alsın. Suyunu alsın. Zaten direkt çiçek açacak. Değil mi? Nasıl? Bu çok da güzel çiçek açıyor. Böyle borazan gibi. Kocaman bir rengi var. Rengi. bir çiçeği var bizim kaktüsümüzün. Çok güzel gerçekten. Bazen de mor veriyor. Evet. Benim bir kaktüs hikayem var biliyor musunuz? Evet. Hemen söz edeyim size. Tabii ben memo ve melodi kadar yaratıcı olamadım. Şöyle çok sevdiğim bir arkadaşım Ayşe, canım arkadaşım İzmir'de yaşıyor. Bundan böyle yıllar önce Ayşe'yi ziyarete gitmiştim güzel evine ve Ayşe bana balkondaki kaktüslerine bayılmıştım. Benim de evde hiç kaktüsüm yok. Ee, dedi ki hemen vereyim sana. Kesti böyle ben şaşırdım kaktüsü kesip verince. O verdi. Melodi tabii bir kağıt parçasına sarmıştı eve götürürken. Ben de peçeteye sardım o kaktüsü. Ve İstanbul'a doğru yola çıktık kaktüsle birlikte. Sonra eve geldik. Valizler boşaltılıyor. Kaktüsü ben nereye koydum? Mutfak tezgahının üstüne peçeteyle bıraktım. Bir gün oldu. İki gün oldu, üç gün oldu o kaktüs pencerede e, e, mutfakta kaldı tezgahın üstünde. Sonra ben peçeteyi açtım baktım unuttum çünkü hani şey toprakla hemen birleştirmem karşılaştırmam gerekiyordu diye düşündüm. Dedim ki üç dört gündür bu kaktüs böyle peçetenin içinde herhalde ölmüştür artık yani toprakla birleştiremedim ben bunu. Sonra sevgili eşim Cihat dedi ki olur mu hiç öyle? Bu kaktüsten vazgeçmemelisin sen. Bir biz toprakla bunu birleştirelim bakalım bekleyelim neler olacak. Biz onu bir birleştirdik toprağa ektik. Gerçekten kaktüsler çok dayanıklıyım şu an öğrendim. Seninki gibi memo kocaman oldu. Uçlar verdi bir sürü. Büyüdü büyüdü. O büyüdükçe biz Mesela kestik. bu bir sürü kere bir, bir sürü kere onlarca falan soldu bu. Ama... Ha. Onu şu erdikçe o zaten büyümeye başladı. Bizimki tabii çoğaldı çoğaldı çoğaldıkça paylaştık arkadaşlarımızla. Ama öyle bir dönem geldi ki biz onu biraz yalnız bıraktık Mevho'cum. Uzunca bir süre o da bize küstü. Yani aslında emek böyle bir şey değil mi? Süreli değil, sürekli. Evvediyen yani devam ediyor ama boğmadan, ara ara muhakkak bir bağ kurarak, dokunarak, dinleyerek, ses vererek ama daima yaşam boyunca. E, ben e, bu konuda öyle yaratıcı olamadım. Kaktüsüme iyi bakamadım. Ayşem'in kaktüsüne iyi bakamadım. E, Melodi benden ve Memo da benden daha yaratıcı çıktı tabii. Melodinin de bir kırılma noktası vardı. Rüyası. Evet, i̇şte, evet Memo'nun seçtiği bölüm. Buraya evet. okuyalım lütfen dedi. Evet. Dönüştüğü yer çünkü meleğinde. Evet. Evet. Sevgiyi gör, sevgi her yerde. <gülüyor> Yeter, çok güzel kitap, çok güzel sözler var. Yani e, bayıldım. Yani o kadar. Ben seviyorum böyle kitapları. Umut hep burada yanımızda diyor ya. Evet. E, ve e, tüm yani umut tüm canlıların ortak ülkesidir cümlesi. Hı hı. Evet. Tüm canlıların ortak ülkesi umut. O yüzden o bölüm kaktüs açısından da bu hikayeyi dinlemek isterdim. Mesela. <gülüyor> yani Melody'nin gözünden hikaye dinliyorsa ama şey aklıma geldi. Acaba kaktüs ne yaşıyor? Buna rağmen kaktüsün belki de kaktüs kendini anlatabilmek için bir düş gördürdü. Yani orada Büyük annesi, annesi, babası her şeyi anlattı. Oradaki benzetme, babasının sakalları, kaktüsün Sakallarına dikenleri. Sakallarına kaktüs. <gülüyor> kaktüs gibisin kaktüs. sen de. <gülüyor> sen de beni unutacak mısın? O, o diyaloglar çok güzel. Yok. İlişkiler çok güzel. Kaktüs'ün dilinden de bu hikayeyi dinlemek çok isterdim. He. Kendimce bir hikaye uydurdum tabii Yazsana yani. Tuğba. <gülüyor> ha, onu diyecektim. Ne uydurdun de anlatsana. <gülüyor> anlatsana bize. <gülüyor> Şöyle bir şey bir yani kere. Okurken kaktüs de işte, işte e, orada boynu büküp işte Melodi yaklaşıyor ya. Hı. işte Melodi yaklaştığı zaman besleniyor böyle. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Çünkü o böyle yatık bir şekilde. Korkileri şeyde değil yarısı koprakta yarısı havada. Ayağa kalkmaya çalışıyor ama kalkamıyor. Melodi onu gene görsün diye böyle parlamaya çalışıyor. Ama çiçeği de yok. Zaten geri dönüyor, kaçıyor. İşte üzülüyor tekrar kendine yeri. Ne yapsam ne yapsam. İşte yağmurun, fırtınanın şeyiyle bakın sallanmaya başlıyor. Ay ışığını da kullanarak aslında de onu çok sevdiğini, melodiyi çok sevdiğini hep yanında olacaksın. Böyle kendi kendime. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok de, güzel. En sonunda da işte e, melodiye onu sevdiği için teşekkür edip sondaki çiçek çok güzel. Kendi kendime çok eğlendim açıkçası. Bunu çok seviyorum. O o yan yoktu ya bu yan bu yan. Nasıl olur? Tıpkı şey gibi. Böyle ben küçükken çok yapardım. Tren yolculuğu yaparken böyle evlerin içinde, eskişehir, İstanbul yolculuğunda, İzmir'de böyle evlerin arasından giderdi. Ama böyle hep evlerin içine bakardım. Oradaki hikayeleri oluştururum. Çok uçma giderdi. İşte şöyle bir ev burada. Çocuk şimdi bunu yapıyor. <gülüyor> İnanılmaz. Evin içini izlemeyi çok severdi. Tren yolcuları. Onun gibi bu kitapta da böyle. İtaflarda da böyle kalan diğer tarafın hikayeleri benim çok hoşuma gidiyor. Ama sen bir şey söylemek istiyorsun galiba. Söyle tanıdım. Şey ben de mesela benim bir tane aile üyem var. Onun da bir sürü kaktüsü var ama bir sürü. Mesela bir tane kaktüs düşünün. Onun iki katı. Siz düşündüğünüzü bilmiyorum ama orada uzun, up uzun bir kaktüs var. Benim en çok istediğim kaktüs türü onlardan. Çöllerdeki gibi değil ama ince bir şey. İşte Uzu upuzun bir kaktüs. Evet gördüm o kaktüsleri. Ben de bir ara çok istedim ama kediler. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben size kaktüs alacağım söz veriyorum. <gülüyor> Oley. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki e, neyi öğrendik? Evet dış görünüş, şekil e, sizi sosyal gitmese de aslında e, ötekileştirmemek, kısacası, onlara sarılmak, kucak açmak ve e, şans vermek gerekiyor birbirimize. Yani kısacası bir insanın dış görünüşüne değil içinde aslında kim olduğuna bakmalısınız. Evet. Evet. Bu her Mesela, şey için geçerli değil mi? Tek insan değil bak kaktüste de aynı şey var yani hani Dikeni var diye yapmamak gerekiyor. Mesela benim şu an ayağım çatlak. Ama okuldaki arkadaşlarım beni seviyor. <gülüyor> Oo, ben de seni çok seviyorum Memo. <gülüyor> çok tatlısınız gerçekten. Ben de sizi seviyorum. Ama <gülüyor> e, sanırım, şöyle bakıyorum ne kadar süremiz kaldı. E, evet. iki dakikanız var. Başka baş yavaş programı toparlamak gerekir. Umarım kısa zaman hep böyle dilekler sunuyoruz ama Anıl Bey'i ben programımıza davet etmek çok isterim. Kitaplarından konuşuruz tabii ki ama asıl çok güzel olan bir şey var. Çocuk okuma kulübü yapıyor kendisi. Lütfen kendisinin Instagram sayfası var. Bence takibi alınması gereken bir sayfa. Tanrı Bey'i takip etmek gerekiyor. E, çünkü çok güzel şeyler yapıyor. E, ve bir çocuğa en güzel hediyenin kitap olduğunu düşünüyor. Evet evet bence de e, kendisine de kitapları hediye edelim. <gülüyor> o da bize hediye eder belki. Ben de kitap hediye edildiği zaman çok mutlu oluyorum. <gülüyor> e, Kendisini takibi almak gerekiyor. E, özellikle bu konu üzerinde çocuk okuma kulübünü e, biraz konuşmak isterim. Çünkü Hı -hı böyle bir kulübün olması onun içerisinde bir arada olmak da güzel olacaktır. En kısa zamanda de ben de katılacağım. Evet, evet evet katılabiliyoruz. Biz <gülüyor> katılabiliyoruz. Biz de biz de, evet biz de artık bu kulübün bir parçası olmalıyız zaten. Hı -hı. İleriz en kısa zamanda da kendisiyle e, burada bir arada oluruz radyoda. Ben evet. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Ee, Anıl Her, şeyin bütün bir, kitablarını... gibi, <gülüyor> Her şeyin bir sonu olduğu gibi, şimdi de işte bizim programımızın son. <gülüyor> evet. Ama merak ben... etme, ee, bir son, bir başlangıçlı anlamına geliyor. Yani bir dakika yaptı bir başlangıç olacak bizim için. Yeni macera, yeni kitap. Evet belki de yeni konuk <gülüyor> Bir dakika yaptı görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Anstückun. İyi